İstanbul-Ankara arası 500 kilometredir. Bu mesafenin bizler tarafından bilinmesi ve kitaplarda yazılması ilimdir. Malum ise bu mesafenin kendisidir. Burada da durum aynıdır. İlmimiz maluma tabidir. Bu misaldeki malum, İstanbul-Ankara arasının 500 kilometre olduğudur. Eğer, İlmimiz maluma tabi olacağı yerde, malum ilme tabi olsaydı, yani biz bu mesafeyi böyle bildiğimiz için bu mesafe bu kadar olsaydı, o zaman biz bu mesafenin bin kilometre olduğunu zannettiğimizde, malum mesafenin bin kilometreye çıkması, hatta aradaki mesafenin sadece bir metre olduğunu zannettiğimizde de, İstanbul'dan bir adım atarak Ankara'ya ulaşmamız gerekirdi. Ama bunların hiçbiri asla olmuyor. Biz ne bilirsek bilelim, ilmimizin malum üzerinde bir etkisi gözükmüyor. Sadece mesafenin 500 kilometre olduğunu bildiğimizde doğru biliyoruz. Diğer zanlarımızda ise yanlış biliyoruz. Aynen bu misalde olduğu gibi, Doğuşumuz ile ölümümüz arasında ne kadar mesafe varsa ve bu mesafede hangi istasyonlara uğrayıp o istasyonlarda neler yapacaksak bunların hepsi malumdur. Bu malumun Allah tarafından bilinmesi ve Allah'ın ilminin bir ünvanı olan kader defterinde yazılması ise ilimdir. Kaidemiz neydi? İlim, maluma tabidir. O halde Allah yazdığı için biz yapmıyoruz. Bizim ne yapacağımızı Allah, ezeliyeti ve nihayetsiz ilmiyle bilmiş ve kader defterine kaydetmiştir. Allah'ın ne yapacağımızı ezeli ilmiyle bilmesi asla zorlama sebebi değildir. Bu sadece bir tespittir. Hakikat böyleyken, bunun aksini düşünüp, ben kaderin mahkumuyum diyerek, suçu kadere atmak, ne kadar manasızdır. Onların bu ifadesi şu manaya gelir ki, ilim maluma tabi değil, malum ilme tabidir. Yani Allah, ''Bu kul cehennemlik olsun demiş, o da cehennemlik olmuştur.'' Veya ''Bu cennetlik olsun demiş, o da cennetlik olmuştur.'' Halbuki durum böyle değildir. Bilakis Allah'ın ilmi olacak olan hadiselere tabidir. Yani ne olacaksa onu bilmiş ve kader defterinde kaydetmiştir. Bunu söyleyenlerin temennisi aslında şudur. Bizim mes'ul olmamız için Allah bizim yaptıklarımızı yaptıktan sonra bilsin. Yani Allah yarını bilmesin demektir. Bilmemek ise Allah'ın şanına yakışmaz. Zira bilmemek bir kusur ve eksikliktir. Allah ise bütün kusur ve eksikliklerden münezzehtir.